Allah buyurmuştu ki: "Ey İsa! Ben seni vefat ettireceğim. Seni nezdime yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri Dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve olu verdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Hz. İsa'nın dünya hayatının son bulması ve nezd-i ilahiye yükseltilmesi konusu, onun öldürüldüğü ve çarmıha gerildiği iddialarıyla yakından ilgili olduğundan Nisa suresinin 155 ila 158. ayetlerinin tefsirinde ele alınacaktır. 58. ayette geçen netlu fiilinin masları olan tilavet, okuma ve anlatma manalarına gelir. Daha önceki ayetlerde bildirilen haberlere işaret edildiği genellikle kabul edilir. Elmalılı ise bunun 55. ayette değinilen ihtilaf konusuna dair hükme işaret ettiği anlayışından hareketle, ayete, işte o hüküm, biz onu sana okuyoruz şeklinde mana vermiştir. Delillerden, ayattan maksat, Kur'an ayetleri olabileceği gibi, Hz. Muhammed'in peygamberlik iddiasını destekleyen deliller de olabilir. Zira Hz. Peygamber'in okuma-yazma bilmediği ve yetiştiği ortamın koşulları dikkate alındığında, bu haberleri bu biçim ve içerikte verebilmesinin, ancak ilahi vahiy almasıyla izah edilebileceği anlaşılır. Bir başka anlatımla bu gayb haberlerini verebilmesi onun peygamberliğini ortaya koyan mucizelerdendir. Hikmet dolu sözler diye çevirdiğimiz hakim tamlamasında geçen zikir kelimesi sözlükte öğüt verme, anma, hatırlama, hatırlatma gibi anlamlara gelir. Burada bu kelimeyle Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği görüşü hakimdir ve bu görüş, Kur'an'ı zikri hakim olarak niteleyen bir hadisle ve i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayetle desteklenmiştir. Diğer bir görüşe göre burada zikirden maksat, bütün ilahi kitapların kaynağı olan levh-i mahfuzdur. Zikirden maksadın Kur'an-ı Kerim olduğu kanaatini taşıyan müfessirler, bunun sıfatı olarak geçen el-hakim kelimesini hakim, hükümlerin ana kaynağı, hikmetlerle dolu, hakimane bir üsluba sahip ve muhkem, eksiği gediği olmayan gibi manalarla açıklamışlardır. Başka bir izaha göre burada Kur'an-ı Kerim sahibinin sıfatıyla nitelendirilmiştir. Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi, Hristiyanlığın teolojik esaslarını etkileyen ve mensupları arasında asırlar boyu şiddetli tartışmalara yol açan bir olay olma özelliğini korumuştur. Surenin nüzul sebebi açıklanırken belirtildiği üzere Necran heyetiyle, Hz. Peygamber arasında Hristiyanların inanç esasları konusunda bir tartışma cereyan etmiş, bu tartışma sırasında heyettekilerden kimi, Hz. İsa'dan Tanrı'nın oğlu kimi de üçün üçüncüsü şeklinde söz etmişlerdi. İşte bu heyeti okunan ve Hristiyanların inançlarındaki yanlışlıkları ortaya koyup bu konulardaki gerçekleri haber veren daha önceki ifade ettiğimiz ayet-i kerimelerden sonra burada Hz. İsa'nın bir insan olduğuna ve ilahi iradenin bu yönde olduğu bilindikten sonra onun babasız dünyaya gelmesinin yadırganacak bir husus olmaktan çıkması gerektiğine, Hz. Adem örneğine değinilerek dikkat çekilmektedir. İslam alimleri bu ayeti açıklarken, mümin kişi için Hz. İsa'nın bu şekilde dünyaya gelmiş olduğunu kabullenmede bir sorun bulunmadığını belirtip, başlıca iki hususa işaret ederler. Bu, mümkünattandır. Yani, Meydana gelmesi aklen imkansız denebilecek bir husus değildir. Yüce Allah da bütün mümkünata kadirdir. Peygamberin haber verdiği bir hususta müminin tereddüdü olmaz. Ayet-i Kerime'de işaret edildiği üzere, Hazreti Adem'in babasız meydana gelmesi kabul edildiğinde, Hazreti İsa'nın da babasız dünyaya gelmesi kolaylıkla kabul edilir. Adem'in, Ana-baba olmadan yaratılmış bulunduğu, Hristiyanlar da dahil insanlığın büyük çoğunluğunca kabul edilen bir gerçektir. Al-İmran Suresinin 59. ayetinin tefsirine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Müzik